Bugün sizlerle beraber bir yavrunun anne karnındaki gelişiminden bahsetmeye çalışacağız. Anne karnındaki gelişimi inceleyen bilim dalı embriyoloji. Bugün bilimsel birçok kaideyle bundan 1400 yıl öncesine ait bilgileri sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Nur suresi 45, Enbiya suresi 30 ve Furkan suresinin 54. ayetlerinde Mevlamız Celle Celaluhu şöyle buyurmuşlardır. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. O inkar edenler görmüyorlar mı ki, başlangıçta göklerle yer, birbiriyle bitişikken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Ve insanı bir sudan yaratıp onu, nesep ve sahibi kılan O'dur. Senin Rabbin güç yetirendir. Canlıların ve insanın yaratılışı konusundaki az önce paylaştığımız ayetleri dinlediğimizde, bu yaratılışların mucizevi şekilde olduğunu açıkça görürüz. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir tanesi de canlıların sudan yaratılmış olması. Daha birçok ayette açıkça bu ifadeye rastlıyoruz. Lakin günümüz insanlarının bu bilgiye ulaşması yüzyıllar sonra mikroskobun icadından sonra mümkün olabilmiş. Bugün birçok bilim eserinde su canlı maddenin en büyük öğesi canlı organizmaların ağırlığının yüzde 60 ila 90'ı sudur ifadeleri yer alır. Ayrıca bütün biyoloji kitaplarında bahsi geçen standart bir hayvan hücresinin, en temel maddesi de %80 oranında sudan oluşur. Bu kaide, bilimsel kayıtlara geçme tarihi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden 1300 yıl sonra gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla, bugün bilim dünyasının kabul ettiği bu gerçeğin, Kur'an'ın indirildiği dönemde bilinmesi, hiç şüphesiz mümkün değildi. Ancak buna rağmen, İnsanların keşfinden 13 yıl önce Kur'an'da bu bilgiye rastlıyoruz. Ve şimdi adım adım çocuğun gelişimine bakalım. İnsanın yaratılışındaki o kadar büyük mucizevi yönler var ki bunlar Kerim olan kitabımızda vurgulanmış durumdadır. Ancak bu vurgular arasında öyleleri barındırır ki o yüzyılda yaşayan insanların Asla bilemeyeceği detaylardır. Hangileri mi? Size daha fazla meraklandırmadan o maddelere geçelim hadi. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bizlerin yaratılışının mucizevi bir biçimde olduğunu haber veriyor. Adem Aleyhisselam'da Allahu Teala'nın çamuru şekillendirip insan bedeni haline getirmesi ve ardından bu bedene ruh üflemesiyle yaratıldığı açıklanıyor. Sad suresi 71 ve 72. ayetleri dinliyoruz. Hani Rabbin meleklere gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım demişti. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Şimdi onlara sor yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu yoksa bizim yaratıklarımız mı? Doğrusu biz onları cıvık yapışkan bir çamurdan yarattık. Bugünün bilim insanları dokuları incelemişler, yeryüzünde bulunan pek çok elementin insan dokularında da olduğunu ortaya çıkarmışlar. Çok ayrıntılı bilgiler vermeden şunları söylemem de gerekiyor lütfen izinlerin. Mesela canlı dokuların yüzde 95'i karbondan. Hidrojen, oksijen, nitrojen ve fosfordan oluşuyormuş ve canlı dokularda toplam 26 element bulunuyor. Ayet-i Kerime'de süzme olarak çevrilir, sulale kelimesi vardır. Mü'minun suresinde geçer, yine insanın süzme bir çamurdan yaratıldığı mevzusu. Bu kelime temsili bir örnek, öz gibi anlamlara gelir. Duyduğunuz gibi Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel bildirilenler bugün modern bilim dediğimiz, bilimin bize söylediklerini insanın yaratılışındaki malzemeyle toprağın içerdiği temel o elementlerin ortak olduğunu tasdik etti. Ortalama 70 kiloluk bir insanın vücudunda bulunan elementlerin dağılımını tek tek incelediğiniz zaman gerçekten de Toprağın içindeki elementlerle aynı olduğunu görüyorsunuz. Zaten biliyoruz ya insanoğlu topraktan geldi yine toprağa gidecek. Bir tanesi de demiş ya benim sağlık yarım kara topraktır diye. Toprakta ekiyoruz, toprakta biçiyoruz, topraktan yor doyuyoruz ve tekrar toprağa dönüyoruz. Anne kanındaki oluşuma yavaş yavaş geçerim. Kur'an mucizelerinden biri menideki karışım konusudur. Çok fazla bilinmeyen, çok fazla üzerinde konuşulmayan bir mevzudur bu. Meni olarak adlandırılan spermleri taşıyan besleyici bir sıvı vardır. Bu sıvı sadece spermlerden oluşmuyor. Aksine meni birbirinden farklı sıvıların karışımından elde ediliyor. Lakin çok kısa bir zamana kadar... Bu böyle bilinmiyordu. Daha yeni yeni ortaya çıktı. Meni, sperm kanallarından, seminal keseciklerden, prostat bezinden ya da idrar yollarına bağlı salgı bezlerinden salgılanan maddelerin bileşimine, toplamına deniyor. Yani meni diye adlandırılan sıvının detaylı analiz yapıldığında bu sıvının içerisinde fruktoz, flavin, kolesterol, çinko, asit, birçok madde var. Bunların hepsinden oluşuyor. Bu sıvıların, spermin gerçek duyduğu enerjiyi karşılayacak olan şekeri barındırması, bazı özelliğiyle ana rahminin girişindeki asitleri öldürmesi ve canlı bir şekilde yumurtalığa gitmesi gibi görevleri var. İnsanın gerçekten de başını döndüren muazzam bir yapı, insanoğlu. Kur'an-ı Kerim'de meniden söz edilirken, modern bilimin ortaya çıkardığı bu gerçeğe de işaret ediliyor. Meni, karma karışık bir sıvı olarak tarif ediliyor. Nerede mi? Buyurun. İnsan suresi, işte ikinci ayet. Şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Yine bir başka ayette meninin karışım olduğuna işaret ediliyor, insanın bu karışımın özünden yaratıldığı vurgulanıyor. Ki o yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun soyunu bir özden bayağı bir sudan yapmıştır duyduğunuz o öz diye çevrilen Arapça sulale kelimesi bir şeyin en iyi kısmı anlamına geliyor. Hangi şekilde ele alınırsa alınsın bir bütünün bir kısmı anlamına da geliyor. Yani bu durum Kur'an'ın insanın yaratılışını en ince detayına kadar bilen Allahu Teala'nın sözü olduğunu açıkça göstermektedir. Geçiyoruz genlere. Mutlaka duymuşsunuzdur. Genlerde öyle bir programlama var ki bilim insanlarını hayrette bırakıyor. Genler ile alakalı mevzuya geçmeden önce Abesef suresinin 18 ve 20. ayetlerini bir paylaşalım. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı da onu bir ölçüyle biçime soktu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Böyle buyruluyor. Genlerdeki programlama hem Allahu Teala'nın sınırsız kudretinin örneklerinden biri hem de Kur'an mucizesi. Az önce okuduğum ayette ölçüyle biçime soktu olarak çevrilen kadere kelimesi Arapçada kadere fiil kökünden geliyor. Yani ayarlamak, ölçmek, biçmek, programlamak gibi. En bilinen anlamı Allahu Teala'nın bir şeyi kaderde yazmasıdır. Bilindiği gibi babanın sperm hücresi annenin yumurta hücresine döllediğinde doğacak bebeğin bütün kalıtsal özelliklerini belirlemek üzere anneden gelen ve babadan gelen sıvı birleşiyor. Bu binlerce genden her birinin özel bir işlevi var. Saç rengi, gözünün rengi, boyunun uzunluğu, yüzünün biçimi ...beyni, sinirleri, birçok özellik var. Bunların belirleyicisi olarak genler ortaya çıkıyor. Yani tüm fiziksel özelliklerin yanı sıra... ...hücrelerde ve vücutta meydana gelen binlerce farklı olay... ...ve sistemin kontrolü yine bu genlerle kayıtlı. Örneğin bir insanın kan basıncı alçak mı, yüksek mi, normal mi... Bu genlerdeki bilgilere bağlıdır. O yüzden bazı rahatsızlıklarda ne denir? Kalıtsal mevzulara dikkat edin. Yani ailenizde kalp hastalığı veya tansiyon, şeker gibi hastalıklar varsa dikkat edin. Çünkü genlerden bunlar size transfer oluyor denir. Yine konumuza dönecek olursak. spermle yumurta birleştikten sonra oluşan ilk hücre ile beraber... İnsanın son nefesine kadar her hücresinde şifresini taşıyacağı duymuşsunuzdur DNA molekülü vardır. Her insanın farklı bir DNA molekülü vardır. Bir parantez açalım bunu ne zaman görüyoruz? DNA testi yapıldığı zaman görüyoruz. %99'dan fazla olasılıkla doğru çıkan bir testtir. İnsanın kemiğinde bulunur bir cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için en önemli kullanılan yöntem de budur. Bu DNA, hücre çekirdeğinde titizlikle korunan oldukça büyük bir molekül. Ve bu molekül, bugün sizlerle paylaştığımız, tam şimdiki konu olan genleri de içeriyor. İnsan vücudunun bir bankası diye söyleyebiliriz. İşte döllenmiş yumurta dediğimiz o ilk hücre, ...bundan sonra DNA'da kayıtlı bir program doğrultusunda çoğalıyor... ...ve bir insana dönüşmek üzere vücuttaki dokuları, efendim, organları oluşturmaya başlıyor. İşte bu kadar aslında karma karışık görünen mucizevi yapılanmanın koordinasyonu... ...DNA molekülü, fosfor, oksijen gibi atomlardan oluşan bir molekül tarafından sağlanıyor. Şimdi gelelim dersimize... ...DNA'da kayıtlı bulunan bilginin kapasitesi, bilim adamlarını hayrete düşürüyor. Neden? İnsanın tek bir DNA molekülünde, tam, buraya dikkat edin, bir milyon ansiklopedi sayfasını veya bin kitabı dolduracak miktarda bilgi bulunur. Tekrar ediyorum, insanda tek bir DNA molekülünde, ki sayısı çok fazla... Sadece bir tanesinde ve biz bunu gözümüze göremiyoruz, bin kitabı dolduracak miktarda bilgi var. Yani bir başka anlatımla şöyle diyebiliriz, bir insanın o göze görünmeyen küçücük DNA molekülünün içerisinde, bir adedinde, efendim, insanın vücudunun işlevini kontrol etmeye yarayan bir milyon sayfalık, bir ansiklopedi düşünün, onun içerebileceği miktarda bilgi kodlanmış. Evet, mikroskobik hücrenin içindeki, ondan çok daha küçük bir çekirdekte bulunan bir molekülde, milyonlarca bilgi içeren, dünyanın en büyük ansiklopedisinin 40 katı büyüklüğünde bir bilgi deposu söz konusu. Bu sizce yine rastlantılar mı? Hayır. DNA'nın yapısı 1950'li yıllarda bulunmuş. Embriyologlar 19. yüzyılın sonuna kadar tartışamadıkları o genetik planlama kavramına Kur'an 1400 yıl öncesinde işaret etmişti. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın sözü olduğunun delillerinden sadece bir tanesidir bu. Ve canlı biraz daha büyümeye başlıyor. Zigot evresi. Erkekten gelen sperm ve kadındaki yumurta birleştiği zaman doğacak bebeğin ilk özü de böylelikle oluşmuş oldu. Biyolojide zigot olarak tanımlanan bu tek hücre hiç zaman yitirmeden bölünmeye başlayacak ve giderek küçük bir et parçası gelecek. Ancak zigot, bu büyümesini bir boşlukta gerçekleştirmiyor. Rahim duvarına asılı durması lazım. Lütfen buraya dikkat edin. Zigot rahim duvarına asılı durmak zorunda. Sahip olduğu bazı uzantılar var. Toprağa yerleşen kökler gibi rahim duvarına yapışıyor. Ve buradan nasıl toprak bir ağaca, suyu, bazı maddeleri, bileşenleri ihtiyacını veriyorsa o rahim duvarını yapışan zigot oradan ihtiyacı olanları alıyor. Bu bağ sayesinde gelişimi için ne var hangi maddeler gerekli annenin vücudundan emiyor onu. İşte burada çok önemli bir Kur'an mucizesi daha ortaya çıktı. O yüzden dikkatle dinleyin demiştim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Anne rahmine tutunarak gelişmeye başlayan o zigottan bakın nasıl söz ediyor. Alak kelimesini kullanıyor. Alak suresi bir ve üçüncü ayet. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir gerçekten de bu kelime bir yere asılıp tutunan şey manasında. Hatta kelime asıl olarak deriye yapışan ve orada kan emen sülükler için kullanılıyor. 1400 yıl önce bir annenin yavrusu, hatta yavru dahi değil, annenin karnından hamile olduğundan haberi yokken bundan bahseden Kerim olan kitaptan bahsediyoruz. Kuşkusuz anne karnında gelişmekte olan o küçücük zigotu bu özelliğiyle tarif eden bir kelime kullanılması yine Kur'an-ı Kerim'in alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın sözü olduğunun bir kez daha ispatıdır. Geçelim kas ve kemik dokusunun oluşmasına. Yakın zamana kadar bilim dünyası kemiklerle kasların birlikte ortaya çıkarak geliştiklerini zannetmişti. Ancak son 10-20 yılda yapılan teknolojik kayıtlar sayesinde daha büyük ilerlemeler kat edildi. Mikroskobik incelemeler eklendi ve Kur'an-ı Kerim'de bildirilenlerin tıp atıp, ...doğru olduğunu ortaya koydu. Peki bu mikroskobik incelemelerde neler gözlendi? Anne karnında tam ayet-i kerimelerde tarif edildiği gibi bir gelişme gerçekleşiyor. Birazdan okuyacağım. Nasıl oluyor bu? Önce embriyodaki kıkırdak doku kemikleşiyor. Daha sonra kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek bir araya geliyor... Ve bu kemikleri sarıyorlar çepeçevre. Peki şimdi gelin bir bilimsel yayındaki tarifi dinleyelim. Ardından Mü'minun suresinin 14. ayetini okuyayım. İlk önce bilimsel makale. Bakın ne diyor. 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücü keminde ortaya çıkar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirirler. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarını ayrışır deniyor. Yani kısacası insanın Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen oluşum aşamaları daha yeni yeni modern embriyolojinin bulgularıyla tam bir uyum içinde. İşte Kur'an-ı Kerim'in Mü'minun suresi 14. ayeti Sonra o su damlasını bir alak hücre topluluğu olarak yarattık. Ardından onu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir? Celle Celaluhu. Ve organlara geçelim. Yine anne kanındaki bir bebeğin organlarının oluşumu hakkında daha yeni yeni edinilen bilgiler 1400 yıl öncesinde zaten aktarılmıştı. Bugünün bilim dünyasının son 20-30 yılda daha net görebildiği bütün kaideler o zaman hiçbir imkan en azından alet edevatlar yokken de aktarılmıştı. Neydi ilk önce onları sizlerle paylaşalım sonra insandaki organların gelişim sırasına dikkat edelim. Neden bu kadar önemli bir mucize? İşte Nahl suresi 78, Enam suresi 46 ve İnsan suresi 2. ayetler. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. De ki: Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık, onu deniyoruz, bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. İşte okuduğum ayetlerde Allahu Teala'nın insana bahşettiği bir takım duyulardan bahsediliyor. Eğer dikkatli dinlediyseniz bir sıralama var Kur'an-ı Kerim'de. Duyuma, görme, hissetme ve anlama. Tekrar ediyorum, duyuma, görme, hissetme ve anlama. Bu sırayla aktarılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Bir yavrunun gelişimindeki efendim sıralama. Şimdi embriyologların, uzmanların bu konudaki açıklamalarına geçiyoruz. Bir makale var. Bu makalede embriyonun gelişim sürecinde iç kulakların ilk halinin belirmesinden sonra gözün oluşmaya başladığı öğrenilmiş. Yani Kur'an'daki gibi hissetme ve anlama merkezi olan beyin, Kulak ve gözün ardından gelişime başlamış Anne karnındaki çocuk henüz küçücük bir haldeyken Hamileliğin 22. günü gibi erken bir dönemde kulaklar gelişiyor Ve hamileliğin 4. ayında kulak tam olarak kullanılabilir hale geliyor Yani anne karnındaki bebek Annesinin karnında olsa da dışarıdaki sesleri duymaya başlıyor Dolayısıyla yeni doğan bir bebek için işitme duyusu diğer yaşamsal fonksiyonlardan önce oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki öncelik sırası da yine tıpatıp aynı. Ve belki duyduğunuz bugünkü programda sizin en aşina olduğunuz veya öyle düşündüğüm mevzuya geldik. Üç karanlık evresi. Size aktarmak istediğim bu muhteşem olayın mucizenin hemen akabinde bir hatırlatma yapayım. Kur'an-ı Kerim'in bu üç karanlık mucizesi vesilesiyle birçok hekimin Müslüman olduğunu biliyoruz. İşte onlardan bir tanesinin eserinde yer alan bilgilerle bu bölümü size aktarıyoruz. Zümer suresinin altıncı ayetini lütfen dikkatle dinleyiniz. Bakın birçok hekimin kendi dalları olduğu için en iyi biliyorlar elbette o kadar etkileniyorlar. Birçok hekimin Müslüman olmasına hidayetine vesile olan o ayet. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra, bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen, nasıl çevriliyorsunuz? Ne kadar net değil mi? Okuduğum ayette, Üç karanlık içinde ya da üç katlı karanlık içinde diye çevrilen Arapça ifade var. Embriyonun gelişimi sırasında bulunduğu üç karanlık bölgeye işaret ediyor. Peki bunlar nereleri? Anlaşılması için batın duvarı kalınlığı denilen en dış rahim duvarı kalınlığı ve amniyon zarı karanlığı amniyon sıvısının olduğu, ve azaldığında, tehlikeli bir doğumun olduğu, o karanlık. Batın duvarı karanlığı, rahim duvarı karanlığı ve, amniyon zarı karanlığı. Evet bugün modern biyoloji, bebeğin embriyolojik gelişiminin, okuduğum ayette bildirildiği gibi, üç farklı karanlık bölgede gerçekleştiğini ortaya koymuş. Ayrıca, Embriyoloji alanındaki gelişmeler Bu bölgelerinde Üçer katmandan oluştuğunu göstermiş Bu batın duvarı Rahim duvarı Amnion zarı Karanlıkları nedir Kısaca ondan da Ayrıntılara geçmeden bahsedelim Batın duvarı Dış kas plakalarından iç kas plakalarından Ve çapraz kaslardan oluşuyor Rahim duvarı da yine Üç katmandan oluşuyor Epimetriyum miyometriyum ve endometriyum. Aynı şekilde yavruyu saran kese de 3 katmandan oluşuyor. Amniyon zarı denilen zar, koryon, orta amniyon zarı ve dış amniyon zarı diye geçiyor. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama ayrıca ayet-i kerimede insanın anne karnında birinden diğerine farklılaşan üç ayrı evrede meydana geldiğine işaret edilmişti. Gerçekten de bugün modern biyoloji bebeğin anne kanındaki embriyolojik gelişiminin üç farklı devreden gerçekleştiğini yine ortaya çıkarmış. Bugün hala tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan bütün embriyoloji kitaplarında bu konu en temel bilgiler arasında yer alıyor. Örneğin, Embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Temel İnsan Embriyolojisi isimli kaynakta şöyle geçer. Rahimdeki hayat 3 bölümden oluşur. Preembriyonik, ilk 2,5 hafta. Embriyonik, 8. haftanın sonuna kadar ve fetal. 8. haftadan doğuma kadar. Şimdi geçelim bir yavrunun bu üç bölümüne. İlk olarak preembriyonik evre yaşanıyor. Bu evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını içeriyor. Mesela bu ilk evrede ilk bölümde sizlerle paylaştığım zigot bölünerek çoğalıyor, bir hücre kitlesi haline geldikten sonra kendini rahim duvarına gömüyor. Hücreler çoğalmaya bir yandan devam ediyor ve üç tabaka halinde organize oluyorlar. Sonra embriyonik bölüm. Bu bölüm toplam beş buçuk hafta sürüyor ve bu süre boyunca canlı embriyo diye adlandırılıyor. Bu evrede hücre tabakalarından bedenin temel organ ve sistemleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve son olarak fetal devre. Bu döneme girildiğinde artık embriyo değil, ...fetus olarak adlandırılıyor. Gebeliğin 8. haftasından itibaren başlıyor ve doğuma kadar devam ediyor. En önemli diğer bölümden ayırt edici özellik... ...yavrunun yüzünün elleri ve ayaklarının belirgin olması... ...yani bir insanın dış görünümüne yakın, ona sahip bir canlı olması. Lakin buraya dikkat edin. Daha 3 santim boyunda ama... Buna rağmen tüm organları yavaş yavaş ortaya çıkmış. Bu dönem 30 hafta kadar daha devam edecek ve gelişme o doğum haftasına kadar sürecek. Anne rahmindeki gelişim ve bununla ilgili bilgiler bugün kü teknolojik aletlerle yapılan gözlemler sayesinde ortaya çıktı. Hemen hatırlatmakta fayda var. Günümüzde üç boyutlu birçok görüntü elde edilebiliyor. Anneler, babalar, çocuğun cinsiyetine bakabildiği gibi, onun üç boyutlu fotoğraflarına da kolaylıkla erişebiliyorlar, hatta renkli bir şekilde. Lakin, lütfen dikkat edin. Bu gibi bilgilere, diğer pek çok bilimsel gerçek gibi, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde dikkat çekildi. İnsanlığın tıbbi konularda, hiç bir detayı bilmediği, sahip olmadığı bir zamanda, Kur'an'da bu derece ayrıntılı ve doğru bilgiler verilmiş olması, Kur'an-ı Kerim'in, Allahu Teala'nın sözü olduğunun apaçık bir delili. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Değerli dinleyenlerim, Yakın bir zamana kadar, İnsanlar bebeğin cinsiyetinin anne hücreleri tarafından belirlendiğini zannediyorlardı. Ya da en azından anne ve babadan gelen hücrelerin birlikte cinsiyeti belirlediği zannediliyordu. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bu konu hakkında farklı bir bilgi verilmişti. Erkeklik ve dişiliğin rahme dökülen meliden yaratıldığı açıklanmıştı. Şöyle ki Necm suresi ve Kıyamet suresinde geçiyor. Doğrusu çiftleri erkek ve dişi yaratan odur. Bir damla sudan meni döküldüğü zaman kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Duyduğunuz ayetlerin doğruluğu genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte şimdi bilimsel olarak da ispatlanmış durumda. Cinsiyetin tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri tarafından belirlendiği, kadının bu işte bir rolünün olmadığı anlaşıldı. Cinsiyet belirlenmesindeki etken kromozomlar olarak bilinmekte. İnsan yapısını belirleyen, 46 kromozomdan iki tanesi cinsiyet kromozomu olarak adlandırılıyor. Bu iki kromozom erkekte X ve Y, kadında XX olarak tanımlanıyor. Bunun sebebi, bu bahsettiğimiz kromozomların bu harflere benzemesi. Y kromozomu erkeklik, X kromozomu kadınlık genlerine taşır. Bir insanın oluşması, erkek ve kadında çiftler halinde yer alan bu kromozomların birer tanesinin birleşmesiyle başlar. Bir kadında yumurtlama sırasında ikiye ayrılan eşey hücresinin her iki parçası da X kromozomu taşır. Oysa erkekte ikiye ayrılan eşey hücresi yani X ve Y kromozomları da vardır. Kadında bulunan X kromozomu, eğer erkekteki X kromozomunu içeren spermle birleşirse doğacak bebek kız olacaktır. Eğer Y kromozomu içeren spermle birleşirse bu kez doğacak çocuk erkek olur. Yani doğacak çocuğun cinsiyeti erkekteki kromozomlardan hangisinin kadının yumurtasıyla birleşeceğine bağlı. Onu da yalnız Allahu Teala bilir. Kuşkusuz genetik bilimi şu anda oldukça ilerledi. Lakin bu zamana kadar 20. yüzyılın neredeyse ilk yarısına kadar bunların hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın tarafından belirlendiği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı ceza bile alırdı. Oysa Kur'an-ı Kerim'de insanlara genlerin keşfinden 1400 yıl önce... Bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş. Cinsiyetin kökeninin kadın değil, erkekten gelen meni olduğu bildirilmiştir. Hala maalesef erkek çocuk doğuramayan kadınların dünyanın bu kadar ilerlemesine rağmen reddedildiği bazı haberler alıyoruz. Allahu Teala'dan niyazımız hanımı da erkeğe yaratanın kendisi olduğunu her kulunun bilmesi ve insanların birbirlerine merhametle, insaflıca yaklaşmalarıdır. Değerli dinleyenlerimiz, işte Kur'an-ı Kerim'de bildirilen yaratılış ile alakalı çok önemli bilgilerden bazılarını dinlediniz. Şöyle bir hatırlayacak olursak, Kur'an-ı Kerim'de ne aktarılıyordu? İnsan, meni sıvısının tamamından değil, aksine küçük bir parçasından yaratılmıştır. Siperma denir buna, Kur'an-ı Kerim buna dikkat çekmiş 1400 yıl önce. Az önce konuştuk, cinsiyeti erkek kromozomları belirliyor. İnsan embriyosu ana rahmine adeta bir sülük gibi yapışıyor ve insan ana rahminde, Üç karanlık bölge içinde gelişiyor. Bu saydığımız dört madde bile Kur'an'ın indirildiği dönemde bilinmesi kesinlikle mümkün olmayan ve testlerle, alet edevatlarla veya gözlemlerle bilinemeyecek cinsten bilgiler. Bunların keşfedilmesi ancak 1300 yıl enerken 1300 yıl sonra teknolojinin kullanılmaya başlanmasıyla olmuş. Peki. Bugün Kur'an-ı Kerim'deki birçok şeyi anlayamıyoruz. Bu bizi hemen şunu göstermeli. Kur'an'daki bir mevzu 14 asır sene sonra anlaşıldıysa acaba Allahu Teala şu ayette ne anlatmak istiyor? Sorusunun cevabı belki 300 yıl sonra gelecektir. İşte Kur'an-ı Kerim her dönemi aydınlatan bir Hak kelamıdır Celle Celaluhu. Düşünen insanlar için yeryüzünde o kadar çok mucizevi olay var ki. Görenlerden, bilenlerden olmanız dileğiyle. Düşünen insanlar için aktardık. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.